Açık Dergi Arşiv Açık Radyo 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bugün Açık Dergi'de özel bir yayın gerçekleşecek bir arşiv kaydı sunacağız sizlere. 15 Ekim'de geçtiğimiz cumartesi aramızdan ayrılan Savaş Çağman'la 14 Mart 2013 tarihinde yine açık radyonun Topalne Stüdyoları'nda gerçekleştirdiğimiz mülakatın yeniden yayını söz konusu olacak. Sumra Ürdüyan'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz ve uzun yıllar devam eden müziğin başka türlüsü içerisinde konuğumuz olmuştu. Savaş Çağman çok farklı ilgi alanlarından getirdiği şarkılarla şiirlerle 50 dakikalık bir söyleşiye imza atmıştık. Evet, Savaş'ın kaybının ardından e, duyduğumuz üzüntüyü belki paylaşılabilir e, kılmak için bu kaydı, bu arşiv e, mülakatını şimdi sizlere yeniden sunmak istiyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Sumru Ağır Yürüyen'le müziğin başka türlüsü. Herkese merhaba. Açık Radyo'da müziğin başka türlüsündeyiz. Savaş Çağman. Bu akşam konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nobody is Perfect dinledik senden. Evet. O Açık Radyo'da e, anma hikaye programının evet. e, müziklerinden biriydi. Böyle... Onla başladık. Açık radyoyla bağlantıyla başladık. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu. Ama hikayede çok güzel hatırladığımız işlerden çok mesildi güzeldir. zaten. Evet, normalde alışkanlığımız değil kayıtlarla başladık ama <gülüyor> Savaş bize o kadar çok kayıt getirdi ki ne yapacağımızı bir anda pek kolay formüle edemeyiz. <gülüyor> evet aslında. HB'sinde bir sürü müzik, bir sürü blog, bir sürü hikaye, bir sürü dil. <gülüyor> evet, güzel arkadaşım. Çağım'ın geçen hafta sonu ismini sıkça andık aslında. Karga'da bir Hı -hı. konser vardı bol konuklu bir konser evet. denilebilir Evet nasıl geçti Öncelikle karga ee, şu, ilginçti aslında şöyle bir şey hikayesiyle başladım tayfun Polat e, dedi ki ben bir şeyler yapmak istiyorum seni Hı -hı. çok radyoda çalıyorum Hani niye bir şey yapmıyorsun e, uzun süredir Aslında bir yıldır pek bir şey yapmıyorum gibi konser olarak yani Hı -hı. E, o davet edince konuklu yapalım denildi. Bu arada evet. tabii Sask'a dağılmıştı. Sask'a tekrar bir yere geldi. Onun işleri yürüyor. hem orada 2-3 tane Orçun'la ve Sarp Keskin'lerle çalalım mı dedik. <gülüyor> Sumru katıldı. Ee, Şebnem Poryalı isimli bir flütçü arkadaşımız var. O katıldı. <gülüyor> Böyle daha çok konukluydu. İşte ma mazereti olanlar gelemedi vesaire. Evet. Ee, şey gibi oldu. Böyle bir galeri sergisi gibi ilk başta yaptığım 90'larda yaptığım bestelerden başlayıp evet. Saska'ya sonra işte yeni deneysel işlere kadar bir sürü şey çaldık. Evet. İlginçti. Çok keyifliydi söylemeliyim yani. Sahneden konuşuyorsun. <gülüyor> evet tabii. Sahne tarafından. Tabii sahne tarafından güzeldi aşağıdan da güzel Eminim. yorumlar geldi. Kamran olsam çok ilginç oldu mesela. Evet, Sarp da bu arada aladığı çok beğenmiş. Neyse, Aa, evet. böyle şifreyi de konuşalım. Evet. <gülüyor> bir de şey, işte kayıtlar gelecek. Şimdi mesela <gülüyor> ne yaptığımızı, ne ettiğimizi anlayacağız <gülüyor> da aslında. Daha ilginç olacak. Evet. <gülüyor> Bakalım. Peki, <gülüyor> <gülüyor> Biz de belki geri döneriz söyleşi içerisinde, <gülüyor> konseri. Belki <gülüyor> bir iki ufak ayrıntı daha öğreniriz sizler ama... ...Saska demiştin aslında. Belki <gülüyor> oradan e, devam edebiliriz. Saska <gülüyor> böyle bir, epey bir iz bıraktı etrafında <gülüyor> ve <gülüyor> aslında popüler de bir ekip hı, ilginç bir şekilde ne üzerine. oluyor proje devam ediyor Şimdi şöyle bir şey kısa bir e, ara gibi oldu çünkü hı hı. işte plak şirketiyle olan ikinci albümü yaptık plak şirkete basmadı o şeyini değiştirdi ne denir tarzını, e, tarzını değiştirdi daha elektronik müzeye kaydı bizimki de dolayısıyla atıl hale geldi evet. e, o sürede biz haklarımızı geri alı, alabilir miyiz Bayağı bir şey geçirdik bir dönem geçirdik <Gülüyor> Şimdi e, ikinci albüm aslında çok önce yapıldı kayıtları. Her şey bitti yani. Hı hı. E, onu da Baykuş Müzik'ten inşallah işte bu yazın sonunda e, basılmış olacak. Çok taze bir haber bu evet. değil mi? Evet. E, e, aynen. Kutluyoruz yani. Bu... Sularımızı şimdi <gülüyor> şimdi e, bu çalacağımız parça ilk albümde kayıt edildi. A, şey, i̇kinci albüm için kayıt edildi. Hı hı. E, Bilik, Bilik Bil Ya Begim diye bir parça. Ne demek? E, bu... Bir Uygur metni bu 8. yüzyıl diye tahmin ediyorum ya da işte 7. yüzyıl şey diyor bilim bil ya beyim bilim sana yaraşır bilim sana eş olur dost olur diyor. <gülüyor> ee, yani hana hmm. krala verilen bilge tarafından verilen bir öğüt aslında. Hmm. Böyle bir şey. Sarp'ın bestesi sözler vokal mevdisi bana ait. beste olarak Sarp Keskinleri. Sen Uygurca biliyor musun? Okuyabiliyor musun? Eh okay, işte biraz. Aman tanrım yarabbim. Aman Tengren. <gülüyor> Hadi dinleyelim o zaman. Evet, Merak dinleyelim. ettim çok. Evet, Saska'dan bir kayıttı dinlediğimiz "Bilik Bil Ya Beyim". Bilim taşıyordu. Bil Ya Beyim. Ya Beyim. Kimler çalıyordu bu arada kayıttı? Ee, aslında üst üste kayıtta Hı -hı. E, bası bütün o küçük objeleri vesaire. Sarp Sarp Keskiner, o kral benim. E, Vurmalıda da Orçun baştır. Orçun baştır, evet. Saska. Ee, i̇kinci albümün adı ne olacak? Dingle. <gülüyor> yani dinde. Can, canım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ama bu ikinci albüme girmeyecek. Ee, ee, üçüncü şimdi, albümün mayası olacak e, inşallah. galiba. Şimdi Öyle mi? şöyle bir şey oldu. Ee, Albüm kaydedilirken e, biz daha çok böyle buluntu sesler üzerinde bir estetik hmm. kurduk. Daha doğrusu Sarp'la benim aynı evde yaşarken o evin kaydı üzerinden, <gülüyor> evin bütün sesleri üzerinden hmm. başladık. <gülüyor> E, bu daha akustik olunca bunun gibi akustik olan parçalar albümün estetiğinin dışında biraz kaldı. Evet. O yüzden sonra muhakkak sahnede zaten yapmak istiyoruz bunları. Evet. Ama çok çok sevdim ben. E, çok ilginç oldu. Çok ruhlu bir parça oldu. Evet. Ya, keşke çalsaydık orada da bak. Bakın, konserde o... kargadık. <gülüyor> Taska performansları olacak mı bu arada? E, i̇şte başladık. Başladık. E, çünkü şey Saska çok yollu bir müzik yaptığı için yani Hı -hı. bir yandan elektronika var bir yandan buluntu sesler evet. bir yandan akustik ee, o yüzden e, biz bunu organ bunu sahnede tekrar kurmakla ilgili de baya bir fikir geliştirmek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Yani e, teknik ekipmanı olarak vesaire Hı -hı. şimdi yeni looper pedalları aldık sampler'lar aldık nasıl Hı -hı. yapabiliriz oturtuyoruz şu anda akustik kısmı oluyor zaten oradan biz geliyoruz zaten Hı -hı. çok kolay onu çalmak. Evet. Ee, başladık ufak ufak. Harika. Ee, yani yani. Ayda birer defa prova gibi şimdik şey yapıyoruz. Evet. Kucadıyoruz biraz. Şimdi sadece Saska konuşacak halimiz yok ama benim bir sorun var. Hı -hı. Mesela az evvel Uygurca dedik. Hı -hı. Mesela internette birkaç Saska videosun altında Hı -hı. böyle meseleyi biraz milliyetçi bir perspektifle ha. anlayan hmm, evet. birileri, birileri doğmuş mesele tabii. ama senin notlarından da biliyorum internette bu arada çok fazla bloğun var <gülüyor> evet. orada biraz zorlandım itiraf edebilirim <gülüyor> blokların bloğuna ihtiyacımız var Ta bir tane. <gülüyor> ama Onun ama teknik nedeni var şimdi ben Gmail'lerimi <gülüyor> çok kolay kaybeden biriyim <gülüyor> her Gmail <gülüyor> <yüzden>. kaybolunca <gülüyor> öbür blokta gitmiş oluyor bir daha giremiyorum <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yani evet ben tamam her şey anlaşıyordu Hani alt alt Hepsini koymak istemiyorsun. Farklı yerlerde olsun. Bazılarını öyle ayırdım ama... ...hani evet. e, bazılarını... <gülüyor> ...çok yaşayayım. Şeyi soracaktım aslında <gülüyor> ben. Yani şimdi bu da Uygurca'ya mesela esas yönleniyor olmanın sebebi tabii ki... <gülüyor> ...Türk dillerinin bir parçası olması değil diye tahmin ediyorum. Saska'nın böyle bir tınısı da var aslında. Niye öyle olduğuna gelince... ...hani şimdi dille ilgili bir derdin olunca... ...ki <gülüyor> çocukluktan beri hani eğilim olarak dille ilgili bir derdim var... E ee, onun başlangıcı bu hani hep öyle anlatırım hikayesini onu anlatayım. <gülüyor> İlkokulda ilk okuma kitabı size hani hediye aldı ya öğretmenler. <gülüyor> Babam da beni adamcağız <gülüyor> aldı böyle. Ulustaki e, bakanlığın o zaman kültür bakanlığı bir satış noktası oraya götürdü. Ben de ki, dedi seç ne istiyorsun hediye kalacağım. Aldığım kitaplardan biri bugünkü Türk Dilleri diye bir kitap. <gülüyor> Diğeri de Kaç yaşındasın bir dakika? Sekiz falan işte. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü içinde değişik Kaç alfabeler değil. vardı. Onu tabii görünce görsel ediyorum. olarak ilgimi çekti evet. çocuk olarak. Diğeri de e, Uygur resim sanat üzerindeydi. <gülüyor> İkisinin tabii çocukken yaptığınız neyse üzerinizde etkisi kalır. Dilleri olan ilgim, yani ben Osmanlıcaya da ilgim var. Ortaçağ Türk diline de ilgim var. Hani bu edebiyatta ve dille ilgimden dolayı. Ee, Türk ile de dil bilim olarak birbirinden kopmamış çok yakın <gülüyor> aslında çok değişmiş bir dil değil biz bu Osmanlıcayı saymaz isek <gülüyor> tarih içinde çok böyle geçirgenliği daha <gülüyor> sık olan bir dil. <gülüyor> E, milliyetçilik meselesine gelince e, şimdi bu bizim bilinçaltımız maalesef bazı konuları Türkiye'de bir kesim el atıyor. Mesela değişleri bir kesim söylüyor ilahileri bir kesim söylüyor evet. efendim etnik müzikleri bir evet. kesim söylüyor. Ya Bu Sırtları, çok, çok kötü, bir şey. kötü bir şey şundan kötü bir şey müzik müziktir bahsettiği şey insan öldürmek üzerinde olmadığı sürece ya da <gülüyor> Ee, ya, da ya da nefret üzerine olmadı evet. sürece Müzik müziktir. Bunun hangi halktan kaynaklandığının bence bir önemi yok. Ee, benim özel sevgim var. Ben çok seviyorum. Yani Ural Altay olan bütün kültürleri, <gülüyor> Fin kültürünü de seviyorum. Kuzeydeki işte evet. bu e, Mari işte vesaire bir sürü isim sayabilirim. Ya da Kuzey Kavkas kültürlerini de seviyorum. Animizmde <gülüyor> <gülüyor> Yakın ilişkisi olduğu Bundan için. Bundan dolayı aslında şamanizm ve e, animizmle alakalı durum. Çünkü herhalde bütün çocukluğa doğal olarak animiz. Çünkü çocukken ben her şeyin canı olduğuna inanıyordum. <gülüyor> hani annem patates kızartırken bağırıyorlar çıkar onu falan diye. <gülüyor> yani bütün çocuklarda o his var. O çocuksu his orada olduğu için zaten o yüzden Saskani ilk kapağında bir çocuk şaman var. Evet. Yani o çok taviz bir şey aslında. Çin'e gittiğim zaman Çin'de de gördüm şey oydu. Yani orada çocuk olan ya da saf olana karşı ilgi. Zaten sözlerini okuduğunuz zaman çok hayran kalıyorsunuz. Bir Şaman ilahisi ya da bir Moğol müziğinin çok sert tınlayan bir müziğin. Hı hı. Doğadan bahsediyor. Ne bileyim işte ağaçlardan bahsediyor diyor. Ağaçları kesme toprak anının saçları onlar diyor vesaire. Hı hı. Çok şiirsel. Benim zaten oradaki metinler ilk önce vurmuştur. Evet. Milliyetçi kısmına ya da diğer kısma gelince şöyle bir şey var. Biz bir taş atıyoruz. O taşın yani ben mesela çok çok ağlak çok romantik bir şarkı yazmıştım ayrılıkla ilgili. Bir bir bir adam Eşiyle o şarkıyla evlenmiş bana da mail olarak almış ben bu şarkı sevdiğim tüm sokaklarla evlendim ya o ayrılık şarkısı şimdi attığınız şeyi karşı tarafı nasıl algıladığını asla bilemezsiniz evet. kontrol, edemiyorsun kontrol edemiyorsunuz evet. biz de mesela işte Ankara'da böyle arabada gidiyoruz bir tane heykel tıraş var yeni taşmışız dur dur sana bir şey dinleteyim çok sevdim diyor saskayı koyuyor bir kazak grubu diyor şey dedim, ben o grupta söylüyorum <gülüyor> Saska'nın dezenformasyon üzerine zaten sayfalarca yazılması lazım yani o öyle evet, şeyler denildi evet. ki Saska ne demektir? Saska Oset dilinde ama Hunca'dan Türk dillerine geçmiş bir kelime sinek demek sinek. O da niye işte şey sinek şaman davuluna bütün hayvanlar çizilir sinek çizilmez Hani o dışlanmayla alakalı o şey, o aforizmadan dolayı seçilmiş. Bir de sesi evet. çok güzel, Saska. saska kadın ismi güzel, de konuruz. Evet. Saskia, Saska konulan bir Hı -hı. kadın ismidir bir de. Evet. Güzelmiş. Çok güzel. Peki, e, şimdi sana bir şey dinleteyim desen bana. <gülüyor> Bize ters köşe olsun. mi yapalım? Hadi ters köşe. O zaman bakalım. Dehri Yalan'dan devam edelim. Evet, evet, evet. Dehri Yalan Geçen yangın de. var. O benim başka tutku konum. Kanto. Diğer yalan bir punk grubuydu. Evet, punk da devam etti evet, çok mantıklı. Punk benim başladım nokta zaten. <gülüyor> yani müziğe başladım <gülüyor> ve hissiyatımın başladığı nokta punk. E, kanto çalıyorduk o grupla Osmanlı Punk diyorduk e, kayıtlarda çok ilginç bir all star durumu var e, davulda Orçun Baştürk var e, gitarda Özgür şeyden Ayuka'dan e, Fergin de şey çalıyor bas çalıyor kayıt eden de e, Cem mi? yok davulcusu Cevdet kaydediyor böyle garip bir <gülüyor> <gülüyor> kadro çok iyi. Bu, şeyden bu, Vol 1'den çıkan kaydı. Tamam. Sonra Pank'a geri döneriz. Tamam. Tamam. Dehri yalan dinlettik. Yalan, yalan dünya yani. <gülüyor> Allah yangın var. Yangın var. <gülüyor> Dehri yalan konser Dehri yalan konser yaptı tabii. <gülüyor> Peot'de e, Ankara'da e, konserler oldu. Televizyonda çıktı. Birçok şey yaptı Dehri yalan. E, gitaristi askere gitti. Ondan sonra da yalan oldu. <gülüyor> Gitaristlerle asker mi? hala askerde bir döndü zaman bakacağız işte bir dönsün bakalım bir bakalım bir dönsün, ha, bir, bakalım bir bakalım, evet. bir dönsün. Bir karşılama töreni bence <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, ilginçti konserleri Deh Dehri Yalan'ın şeydeyiz mesela pe ilk Peyote konserinde öyle bir şey hiç görmedim sol taraf göbek atıyor sağ taraf ed yapıyor <gülüyor> böyle pogoyla göbek arası bir <gülüyor> garip bir durum vardı yani evet. Dehri Yalan'ın ya Kanto punk dedik az evvel dediğimiz şey Dehri Yalan külleyen böyle Küllyen 19 en yeni 1930'du. Yani hı hı. Seyyah Hanım tangoları, foxtrotlar, kantolar, e, İstanbul'daki bu işte şey gibi Beyoğlu'nda gezersin gibi İstanbul hı hı. türlüleri hı hı. olan şeyler. Hı hı. Bütünüyle o dönemi çalıyordu. Besteleri vardı ama benim bestelerimde. Onu Kanto besteler yapıyorduk. Evet. var 4-5 bestesi vardı. Evet. Çalacak mıydık? Onlardan bir tanesi farklı bir yorumla çalacağız. Küçük Pazarlı Nail'em. Hı hı. Onu e, hem şeyle çalıyorduk Deri, yalan. deri Yalan'la çalıyorduk. Orada da e, Gürkan Keser'le e, yaptığımız, onun ailesinin olduğu bir grupla çaldığımız bir akustik yorumu var. Dur bu senin e, bestem. Benim bestem. Sözlerde, e, şimdi sadece nakaratı olan bir bölüm bana ait değil. Öbür bölüm yine bana ait. Hikayesi de e, bir e, dansöz var, e, Nail'e isimli. E, o dönem e, İstanbul'u sallamış. Paşa'nın biri buna aşık olmuş. Ee, karısıyla olaylar büyüyünce de Naile'yi bir kuyu atıp öldürmüşler Oy. hikayesi böyledir Hı. biraz hazin bir hikayesi var ama o dönemin e, starı yani Naile evet. 19. yüzyıl civarı bulup çıkarmak mevzu galiba <gülüyor> evet kuyunun dibinden yani hem de Savaşçağım'ın böyle bir elimde var aslında galiba. Biraz e i̇şte. Geride biraz. kalanlarla. <gülüyor> <gülüyor> alakalı. Böyle ile ile, sağlık iğne de tamam. kazmak üzerine. Evet. Ama tesadüfen bana geliyor bunların çoğu. Yani ben böyle Hı. özel bazılarını aramıyorum. Bazıları tesadüfle bulunuyor bir yerlerde. Hı. Ben de onları değerlendiriyorum muhakkak. Mesela şimdi az evvel dinlediğimiz yangın var. Yani Hı. böyle melodisini bozmamışsın mesela Hı. neredeyse. Hı. Hı. Panka Hı. doğrudan oturması... Hani tabii Hı -hı. tim falan Hı -hı. değişmiş. Ya, <gülüyor> aslında oradaki fantazimiz şu yani ben kantoların çok oluş olarak pank olduğuna inanıyorum. Çünkü Olur. açık saçık abuk subuk prozodisi, prozodisi bir garip. Yani evet. mösiyelerle promenade derken diye böyle Osmanlıca mı Fransızca mı? Evet. O, oluş olarak olduğu Hı. için e, biz onu bir kez denediğimiz o kadar güzel oturdu ki dedim biz buradan gidelim. Zaten e, çizimlerini falan da gördüyseniz Abdülhamit Punk falan böyle <gülüyor> o dönemin estetiğini kullanarak. Böyle Kır, bir şey. Kırık bir müzik aslında evet, zaten. Evet kanta evet, kanta evet. tam anlamıyla evet. çok güzel Reçna, da, hani. Dinleyelim mi? Dinleyelim olur. Küçük Pazarlı Nail'i dinleyelim o zaman. Tamam. Madem bizim ismini aldık. Nerede yer alıyordu tam olarak bu, bu parça? Ee, şey Rumeli Rumeli Hatırası Küçük Pazarına şey olarak proje olarak, evet, olarak. Evet. Ee, biz bunu sahnede uyguladık yani Dehri Yalan'da mı? Dehri Yalan değil bu şimdi çalacağımız Hı -hı. grup Hı -hı. İstanbul eski İstanbul ve Rumeli Hatırası diye bir topluluktu ah, evet. her şeyleri ee, eline karıştırdım tamam bir, bir, bütünüyle işte azınlık müzikler İstanbul müziği çalıyordu roman evet. müziği çalıyordu evet. ee, böyle bir projeydi o tamam. harika oradan Küçük Pazar'ın aile sözümüzü benim. dar papuç işleme etrafını gümüşleme gerdanımı Ma kamsa tez Bursa'da zevti sipr sadaka ısın, yanıyorum yanıyorum, yanıyorum mu ben sana. Basmam paşa karar asın, kayma kamsa tez asın, zevti sipr sadaka ısın, yanıyorum yanıyorum, yanıyorum ben sana. Sarı papuç işleme etraf Açık Dergi Arşiv Açık Radyo Devam ediyoruz Açık Radyo'da müziğin başka türlüsünde bu akşam Savaş Çağman'la beraberiz. Müziğin her türlüsüyle. Müziğin her türlüsü farklı <gülüyor> frekanslar. Açık ya. Açık Radyo'da çok teşekkürler bu arada bütün bu Teşekkür kayıtlar ederim. için. Yani bir her yerde bulunamayacak kayıtlar bunlar. Kolay değil. kolay bulunamayacak kayıtlar. Evet bu arada hani öncesinde farklı, e, YouTube'da mesela bir, sırf bir kanal var sizin kayıtlarınızdan hı, hı, hı. oluşan. Onu da ayrıca tavsiye ederiz dinleyicilere hı, hı. ayrı bir dinleti için. 1988'de amatör punk gruplarıyla başladığınız bilgisi vardı. Hı, hı. Ee, hangi blok olduğunu hatırlamıyorum. Ama. Ya Genelde hani benim Metin olarak kendimle ilgili evet. çünkü punk benim... E, Ruhumda özel izler bırakmış olan bir durum, hala kendi punk olarak da hissederim. Saç biçimi değil çünkü benim için punk bir kavram, bir e, kendin yap estetiği olduğu için evet. e, amatörlü her zaman kutsadığı için e, sıradanlı insanlarla yan yana olmayı e, eşitliği. ...faşist olmamayı... ...bunların hepsini <gülüyor> altını çizdiği için... E, ...benim... ...ilk gençliğimde... E, ...içinde olduğum şey oydu ve... ...o dönem işte gitar çalıyordum... ...elektro gitar çalıyordum... <gülüyor> ...biraz vokal yapıyorduğum zaman bu kadar değildi... ...ilk kurduğum gruplar hardcore ve punk gruplarıydı... Ee, ...Ankara mı? Ankara, evet. Ankara'da tabii... ...Ankara'da... ...88-87'den başladı... ...lise sonunda başladı... ...işte <gülüyor> üniversiteyle birlikte... Ee, daha sonrasında, yani benim müziğim biraz şeye doğru yöneldi. Daha Afroamerikan ve işte caz, ondan sonra caz, Hı -hı. blues o taraf başladı. Evet. E, o sırada da klasik müzik şeyi aldım, şan, e, şan eğitimi aldım. Ama operaya alınmadım kontrütener olduğum için. O zaman çünkü yoktu böyle bir şey. Böyle Hı -hı. bir eğitim yoktu. Bir ara Cumhuriyet Senfoni Orkestrası'nın korosunu söyledim işte o sıralarda operaya çok hazırlandım. çok Hala çok seviyorum klasik müziği ama olmadı o dönem. <gülüyor> Sonra Fransa'daki bir okulla yazışmalarım oldu. Caz okuludur orası. Centre Information Musical diye bir şey Bordeaux'da. <gülüyor> Oraya gönderdim, orada kayıt hakkı kazandım bir kayıt bir e, şey kaydı getirdim size. Mudindigo. Burada sonra gittiniz de değil mi? E, evet, de o tamamlanmadı yani. O evet, kaydı tamamlamadım. O, o sun, parça tamam nasıl olsa onu dinleriz şimdi. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, Nurkan Ren de piyano yapıyor piyanoyu çalıyor. <gülüyor> e, o işte gönderdim kayıtlardan biri bir, biri Mudindigo'ydu, diğerde Summertime'dı. <gülüyor> eee mod hmm. getirdim. Tamam dinleyelim o Tamam. In we go. Savaş efendim bu sesini kullanmayı düşünüyor musun arada bir basları mı Basları evet e işte yapıyor mu gördün yani o şeyde e, looper pedalla ha, basıyor Ha oralarda olayım. yapıyorsun i̇şte evet oralarda doğru. daha çok işe yarıyor artık O da böyle tiz <gülüyor> Tercih ediyorsun sanki genelde Tercih değil de oralarda Öyle daha geliyorum. rahatım Hani hmm. rahatlık olarak diyeyim evet. Bastonlardan çok Arada Söylemem gerekiyor çünkü çok aşırı sözüm Sesim <gülüyor> olmuyor yani zararlı oluyor bana Çok ilginç çok çok keyifliymiş Gerçekten Teşekkür çok ederim. sevdim Ağzına sağlık Ben şeyden bahsetmek istiyorum vokal tekniğiyle ilgili yazmış olduğunuz Kitabınız var e... orada şeyden Bahsediyorsunuz mesela öğrencilere ilk başta Söylediğiniz şeyi alıntılamışsınız Hani yanlış olanı göstermek ilk önce doğru olandansa. Ya aslında şöyle hani yanlış olma kısmı Türkiye'deki çok iyi sanatçılar e, var, çok iyi ses sanatçıları var ama hmm. onlar öğretmen oldukları zaman çok iyi olamayabiliyorlar. Ben biraz hmm. bunu yaşadım. Ya yani isim olarak çok iyilerle çalıştım ama pedagog olarak problemliydiler. Hmm. Çünkü bambaşka bir şey. Evet. Çünkü... Bir de e, orada bir başka türlü bir şefkatinizin olması gerekiyor. Eğer zaten klasik müzik çok sert bir şey, insanları çok çok zorlayan ve yani sert bir eğitim. tarzı eğitim tarzı var evet. ee, o şefkat olmadığı zaman çok hani acı çekebiliyorsunuz aslında Hı -hı. ki benim benim yaşadığım süreç öyle bir süreçti. O yüzden ben genellikle e, ilk e, derste ya da ilk konuşmada şeyi anlatırım. Hani doğrular kısmında çok iddialı olmam ama yanlışlar konusunda çok iddialı olabilirim Hı -hı. çünkü o yanlışlar bana yaptırıldı ve ben de kendim olarak da yanlışları yaptım hem ruhsal durum olarak hem teknik Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ee, mesela bizim çok son zamanlarda hep konuştuğumuz Sumru'yla da son sohbetlerimize konuştuğumuz Müzik nedir? Bence paylaşılacak bir şeydir. Ses paylaşmaktır hı hı. Mesela Türkiye'de paylaşmak üzerine birinin yardım üzerine koşa koşa gitmek üzerine çok az insan var hı hı. Zamansızlık değil sadece sorun ee, Paylaşma kültürümüz az yani ben biraz o dedim ki benim geldiğim yer belki daha punk olduğu için ya da belki birazcık daha sol taraf olduğu için e, olabildiğince paylaşmak gerekiyor paylaşmak çok önemli bir şey hı hı. ben de öğrenciye şunu söylerim gitar çalmaya benzemiyor vokal eğitimi. Hı hı gitar hocasının eline bakabilirsiniz ama e, şan hocası gırtlağını açıp gösteremez neyin ne olduğunu göstermez evet. bir de 6 milyar insan varsa 6 milyar ses var kategori yani sopranos <gülüyor> tamam, o bir e, enstrüman olan anı belirtir soprano işte bariton vesaire ama <gülüyor> herkesin kendi imzası kadar özel bir sesi var evet. çünkü Parmak kemik, gibi. aynen öyle, aynen öyle. kemik yani. yapımız bir de çok fazla halkın karıştığı bir coğrafyadayız ...çok özel sesler var Türkiye'de... Evet. ...yani o karışım... o ırksal karışımın da getirdiği... ...ya da bir doğulu gırtlağı... ...bir orta Anadolu'nun gırtlağı... ...buna çok özel şeyler... ...Türkiye çok şanslı ses konusunda... ...ama tek tipçilik yüzünden... Evet. ...mesela Sezen Aksu gibi... 10 ta ...20 tane söyleyen ses var... ...pop piyasasına bir bakıyorsunuz... ...20 tane Sezen Aksu var... Onlar kendi seslerini arasalar çok daha güzel şeyler olacak. Bence vokal eğitimi yani vokal hocası öğrencisine sesi tarif eden kişi aslında. <gülüyor> Kendini bulmasını tarif eden kişi. O yüzden ben şey noktasına doğru yatmaya ya da kaymaya başladım. Sanki daha uhrevi böyle şey ne bileyim işte. Bulur, onun gibi bir şey Tabii. ya da hani usta çırak gibi bir noktaya doğru kaymak. Çünkü... Tarif ediyorsunuz ve müdahale edemiyorsunuz. Hı hı. Çok da büyük dirençleri oluyor ilk önce öğrencinin. Hı hı. Sonra yavaş yavaş şefkatle açıyorsunuz, açıyorsunuz. O sonra kendini bulmaya başladığı zaman siz ondan daha mutlu oluyorsunuz. Evet. Çok müthiş bir şey çünkü. ona O kendik bulduğu anı yaşatmak o tarafa müthiş bir şey. Evet. Evet. Ben böyle bir anı yaşadığımı hatırlıyorum ve hı. yani rüngür rüngür yani üzüntü dendi de. yani bir şey de bir şekilde ağladım hatırlıyorum çok güzel bir şey çünkü. çünkü ses bir de bence iyileştirici de bir şey evet. beni iyileştirdiğini biliyorum zaten tradition olarak da evet. iyileştirmek için ses kullanılmış yani bütün kültürlerde ha, kullanılmış kesinlikle. ama bu taraflarını unutup böyle hırs gibi başka şeyler gibi şeylere takıp maalesef bu güzel alanı kapata, kapatmak yoluna gidilebiliyor bu ülkede. Keşke daha böyle kafalar daha açık olsa buna. Evet yani çok değerli bir şey aslında hmm. katlediliyor ortada. Evet. Hmm. Peki kayıt dinleyelim devam ederiz. Tamam. Sonrasında Bunu konuşurken deneysel vokal dedik parçaya ama. Evet şimdi tabii bir aynı Sumru gibi çok fazla vokalle böyle kafayı bozunca <gülüyor> <gülüyor> insan bir noktadan sonra sınırlarına varmak istiyor. Sınırlarına varıyor. Birçok müziğe eli dokunuyor vesaire. Bu dinleteceğimiz Cel aslında Kuzey Kavkaslar'da bir gerçeküstü bir varlığın adı <gülüyor> bir tür... Ee, doğaüstü varlık bir elementer ya da cin dediğimiz onun adı. Ee, o bir çalışmaydı. Beş tane öyle bir resim yaptım kendimce vokal resmi yaptım. Ee, onun varlığı üzerine ya da onun ses üzerine ne olabilir mi? Onu ala, onu Araştırarak biraz onu giyerek yaptığım bir şey hı hı. teknik olarak da tabii hepimiz Meredith tutun tutumda efendim yeni müzeye kadar birçok şeye dinliyoruz elimizde yiyor, teknik olarak çalışıyoruz burada aslında etnikten elimde kalanlarla çağdaş müziğin bana dedikleri arasında ve o varlığı bir resim gibi sesle nasıl yapabilirimi hı hı. kurmaya çalıştığım bir şey o hemen dinleyelim Can Mavus Merakla C'di de. Ee, bir dili yok. Ha, tamam. Bir dili yok. Bu Sence. şeydi. Tamam. Ee, o dönem o, o bölgenin sesleri vardı orada hı -hı, ama hı. o hani hı -hı, gırtlak hı. ve hı -hı. işte şaklamanın sesler ama bir dilden değildi. Yani o kolajdı çünkü bu. Pek güzelmiş. Evet kesinlikle öyle. Az evvel de şey dedi ki mesela Saska'yı milliyetçi olarak algılıyorlar Hı -hı. vesaire diye. Aslında demin çok değerli şeyler söylediniz. Vokal Hı -hı. üzerine, ses Hı -hı. üzerine Hı -hı. değerli şeyler söylediniz. Aslında bütün o baktığınız alanlar da aslında sizin Hı -hı. o özne öznellik halini kurarken aslında baktığınız yerler. Tabii. Çok, yani, çok basit bir şey e, Hı -hı. diyor. 266 tane kemik, 2 tane göz. Evet. İnsan olan şeyin e, durumu her yerde aynı. Ama hani... Kültür giydiğimiz zaman farklılıklarımız başlıyor. Orada evet. tabii o bir zenginlik ama o güzellik. Yani e, bir eski Moğol'un kültürünün, efendim Japon kültürüne ya da Türk kültürüne üstünlüğü, aşağılığı falan olduğuna inanmıyorum ben de. Kültür olan her şey son derece insanın e, heyecanlandıran bir şey olarak görüyorum ben. <gülüyor> Farklılık ve zenginlik olarak görüyorum sadece. Öyle de olmalı zaten. Ve coğrafyadan da bahsettik az önce. Gerçekten Hı -hı. büyük bir zenginlik içeriyor. Hı -hı. Hı -hı. Aynen Baş öyle. Başka mesela hani Orta Asya ya yakın olmayan... Mesela Ermenistan'dan parçalar da söylüyorsunuz. Rumeli'den parçalarınız, tabii, tabii, parçalarınız tabii, var aynı şekilde. Tabii. Onları da almak lazım burada kesinlikle. Hı -hı. Dinimiz, o şeyden dolayı aslında etnik müzikle ilgilenmeye başladığımda bir dönem... E, kırsal şeyler yani kır kökenli şeyler söylemeye yöneliyor insan ama sonra görüyor ki ya ben dört kuşaktır şehirli olan bir aileden geliyorum. Hiçbir evet. şekilde kırla ilgim olmamış. Yani o bir yapmacıklık haline geliyor. O zaman şehir müziğine yöneliyor insan. Şehir müziği denince de Türkiye'de olan tek şey İstanbul tabii var. Trabzon'un, Konya'nın şey ya da Giresun'un şehir müziği var. Bir sürü say İzmir'in var ama en önemli merkez aslında İstanbul. İstanbul deyince de bir sürü halkın, bir sürü dilin, bir sürü kültürün yan yana yaşadığı, tarih içinde yaşadığı evet. bir yer. E, oradan başladı. Ermenice, Ermeni müziğine, e, daha çok Ermenice'ye olan merak da ben Kanto'dan dolayı aslında evet. Osmanlı tiyatrosu araştırınca Osmanlıca ve Ermenice öğrenmek gerekti. Dil olarak da benim çok özellikli bir dildir. Hindi Avrupa dilleri içinde böyle tektir yani. Diğerleriyle akrabalı olmadan böyle tek başına durur. 4000 yıldır da bu toprakta konuşulan bir dil. Evet. E, bu toprağın her dili benim için çok güzel. Evet. E, öğrenmeye de çalıştığım şey. Müzik olarak da yine aynı nokta. Şarkı sözleri inanılmaz. Beni Ermeni şarkılarında <gülüyor> ya da Herhangi bir şarkıda beni en çok vuran şey söz. Orada yani onu hissettiğiniz zaman, e, ya yani o gönül bağını kurduğunuz zaman onu seviyorsunuz yani. Benim benim için öyle. Evet. Söz peki şarkıda söz dışında yazma Hı. faaliyetiniz var mı bu arada? E beste olarak mı? Ben... Ha yok şey yazı olarak. Yazı olarak evet. ee, var maalesef. <gülüyor> için? maalesef. Var maalesef çünkü iki tane roman işte bir öykü kitabı bir sürü basılmamış şey böyle raflarda birikip birikip zamanını bekler şeklinde editörlerle didişerek. Korkarım onları da kaligrafiyle filan yazıyorsun. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle bir işin var değil mi? Öyle bir <gülüyor> özellik var. Ya, metinlerin, metinlerin zorluğu şu yazdıkların fantastik ve fantastik yani evet, Türkiye'de doğru. o yeni yine oturmaya başladı belki bir düş 4 sene sonra daha iyi olacak senaristliğim var senaristlik ee, evet TRT'ye yazdım bayağı çocuk oyunları ve işte daha 20'li yaşlarda bir 4 yıl kadar TRT'ye yazdım. Radyo tiyatrosu Radyo Tabii radyo tiyatroları evet. yazdım. İlk başlangıcım o zaten. Sonra senaryolar var, belgesel senaryoları var. En sonunda ee, bir Çin'e gittin, bir şeyler evet, yaptınız, ne yaptın, ne yaptın? Bu Türkiye'deki Çin yılı ile alakalı CCT ve onların TRT'siyle bizim TRT'nin ortak Hı. işiydi ve devlet protokol işiydi. Mustafa Altoklar çekti. Hı. Çin Türk kültürünü karşılaştıran bir şeydi hmm. Çok güzel bir deneyimdi Zaten Çin'e de büyük bir hayranlığım vardır Orada yerinde görmek Orada işte bir, bir sokak boyunca Kaligraficileri görmek böyle Bütün hmm. Yazı ustaları bir sokakta böyle evet. Oradan fırça aldım işte mürekkep aldım Çok süper bir şeydi benim <gülüyor> için <şimdi. gülüyor> <gülüyor> Yazı öyle yani evet. Yazı şiirle başladı romana doğru gitti Yani yine şiirle Güfte gibi bir şeyle başladı Düz yazıya doğru gitti Evet Burada aklıma B-size'lar geliyor aslında. B-size geliyor daha, Hı -hı. Doğ, daha doğrusu. Şimdi yayınlanmamış romandan bahsettiniz Hı -hı. yazılar ve yayınlanmamış Hı -hı. kayıtlar filan. Bir yandan bütün bu yaptıklarınızın şeyini düşünürsek, verimliliği düşünürsek Hı -hı. bütün burada bir yandan da mesela kalp kırıcı değildi de hani... Hı -hı. Ufak bir burukluk hissetmiyor musunuz mesela geride kalan? Ee, her şey ulaşamamışlar hakkında. Yok değil. Her şey zamanı bekler diye bir durum vardır ya. Aslında <gülüyor> e ben taşı atmakla ilgileniyorum. Hani gelecek sesin ne olduğunu tahmin etmekle ilgilenince insan yapamaz hale geliyor. Evet. O benim yap yapabilmemi engellememesi için o tarafa biraz kafayı takmamam lazım. E Türkiye'de bazı şeyler oturuyor. Bazı şeylerin... E Edere dönüşmesi için ya da e, realiteye dönüşmesi için sizden önce birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Ya da birilerine birinin inanması gerekiyor. Ben kişi olarak doğrudan kendime inandırmayı şu anda başaramamış olabilirim. Ya da karşı tarafına inanmamış olabilir. Hı hı. Ama hani e, dünya ile birlikte gelişen bir ülkeyi düşünüyorsak bir şekilde beş sene sonra on sene sonra her neyse. Evet. Bazı şeylerin oturduğunu göreceğiz. Biraz da inatçıyız galiba. Değil yani yani e, yapmak e, gerekiyor evet. Yapmak ve söylemek gerekiyor Çünkü ha. hayattan mesela çok basit Neyle beslenirsin diye sorulduğu zaman e, Bunlarla besleniyoruz Aslında benim kendimi tedavi ettiğim şey bu Depresyona girince iki şey var Ya yazacağım bir şey öğreteceğim <gülüyor> Ya da bir çikolatalı pastayı bir kaşıkla yiyeceğim <gülüyor> İkisinden biri yani. yani Çikolatalı pasta dedim de şimdi <gülüyor> Peki son dakikalar içerisine giriyoruz. Son bir kayıt var. Bu daha önce yayınlanmış albümümüzden. Hı hı. İlk kişisel albüm Sevda Harfleri. E, harfleri. Topkapı Müzik, Dilik Müzik, Ortak Yapımı'ydı. Hı hı. E, oradan Rötaş Deme, Çabam, Sevda. E, iki dilde yapmıştık. Fransızca, Türkçe yapmıştık. Orada hı hı. Fransızca olan e, versiyonu olacak. Evet. E, Alper Berks'ü düzenlemesi Söz Müzik benim. Ee, Jutaş deme, evet. sevmeye çabalıyorum. Savaşçı'a ben çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben teşekkür Sağ ederim. ol Savaşçı. Ne demek? Bu ne güzel demek. kayıtlar için geçen sohbet haftaki konserin hemen ardından da gelmen teşekkür ayrıca ederim. güzel oldu. Sohbet harikaydı. <gülüyor> Ümit ediyoruz ki daha başka zamanlarda sahnede farklı <gülüyor> şekillerde İnşallah. izleyeceğiz. Konser var mı yakında? Ee, şu anda gözükmüyor ama bir aylık süre içinde Baykuş Müzik'te benim ikinci solo albümümü yapacağım. Öyle mi? O sanıyorum yazın bitecek. O da yaz sonunda düşünülüyor. Evet, Suya evet. Çizdim adı. Suya Çizdim evet. Ee, ondan sonra zaten birazcık daha herhalde konserler bir şeyler bir yerine oturacak. Saska'da? Saska'da olacak. Eylül-Ekim mi demiştiniz? O da Eylül-Ekim gibi evet. düşünülüyor. Oo. Yani bu çifte, kıştı birazcık çifte kavrulmuş. Yani. Harika. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek Harika. isterim. Sumru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü. 95.0 açık radyosunuz ve açık dergi programını dinliyorsunuz. 14 Mart 2013 tarihinde açık radyoda yayınlanan Savaş Çağman söyleşimizin tekrar yayınıydı bu. Sumral Dürrenle gerçekleştirdiğimiz müziğin Başka Türlüsü bölümü içerisinde Çağman'la buluşmuştuk. 15 Ekim tarihine geçen cumartesi e, savaşın aramızdan ani ayrılması sebebiyle bu yayını maalesef sizlere yeniden sunduk. Hem e, Savaş'ın sesini hem de dünyaya bakışını e, ve mana dünyasını sizlere bir kere daha hatırlatmak. İstedik toprağın bol olsun Savaş. Açık dergi. Arşiv Açık Radyo